100 senelik bir ölümden sonra tekrar diriltilerek kıyametteki yeniden yaratılışa misal olan Hazreti Üzeyir Aleyhisselam. Harun Aleyhisselam'ın neslindendir. Tevrat'ı ezberleyen sayılı kimselerdendi. Yahudilerce ezra olarak bilinir. Hazreti Üzeyir'in peygamber olup olmadığı hususunda Kur'an-ı Kerim'de kesin bir bilgi yoktur. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de Üzeyir'in peygamber olup olmadığını bilemiyorum buyurmuştur. Kur'an-ı Kerim'de sadece Allahu Teala tarafından öldürülüp 100 sene sonra tekrar diriltilinen bahsedilir. Hazreti Üzeyir'in yaşadığı devirde de azgınlık ve taşkınlıklarını artıran İsrailoğullarına Allahu Teala bela olarak buhutun nasrı vermişti. Buhtü'n-Nasr, Şam ve Ürdün bölgelerini istila etti. Mescid-i Aksa'yı yıktı. Bağ ve bahçeleri harap etti. Savunmasız insanları hunharca öldürüp genç ve işe yarar gördüğü kimseleri esir olarak yanına götürdü. Hazreti Üzeyir de bunların arasındaydı. Rivayete göre Üzeyir aleyhisselam 50 yaşındayken kaçarak esaretten kurtuldu. Bir merkeple Kudüs'e doğru yola çıktı. Kudüs'e yaklaştığı sırada şehrin yıkık binalarına, harab olmuş bağ ve bahçelerine bakarak mahzun oldu. Karnı da iyice acıkmış olduğundan merkebini bir ağaca bağlayarak orada bir miktar incir toplayıp yedi. Üzüm sıkıp suyunu içti. Sonra bir ağacın altına oturdu. Berişan ve harab olmuş memlekete çürümüş tenlere, yığılmış kemiklere ibretle baktı. Hakk'ın kudretini tefekkür ederek her şeyin yeniden nasıl dirileceğini düşünürken uykuya daldı. Allahu Teala buyurur. Yahut görmedin mi o kimseyi ki evlerinin duvarları çatılarının üzerine çökmüş, alt üst olmuş bir kasabaya oradı? Ölümünden sonra Allah bunları nasıl diriltir acaba dedi. Bunun üzerine Allah onu öldürüp yüz sene bıraktı sonra tekrar dirildi. Ne kadar kaldın dedi. O da bir gün yahut daha az dedi. Allah ona hayır yüz sene kaldın. Yiyeceğine ve içeceğine bak henüz bozulmamıştır. Eşeğine de bak. Seni insanlara bir ibret kılalım diye yüz sene ölü tuttuk sonra tekrar diriltik. Şimdi sen kemiklere bak onların nasıl düzenliyor sonra ona nasıl et giydiriyoruz dedi. O etleri çürümüş kemikleri parça parça olmuş merkep Allah'ın emriyle tekrar dirildi. Durum kendisi tarafından anlaşılınca Üzeyir Şimdi iyice biliyorum ki Allah her şeye kadirdir dedi El-Bakara 259 Üzeyir aleyhisselam uyuduğu zaman sabah vaktiydi Uyandığında ise güneş batmamıştı Ancak geçen zaman yüzyıldı Bu arada Buhtunnas ölmüş bütün esirler serbest kalarak Kudüs'e dönmüşlerdi. Mesih aksa tamir edilmiş ve bütün şehir tekrar mahmur hale gelmişti. Üzerinde tahakkuk eden bu büyük tecellilerin ardından Üzeyir Aleyhisselam merkevine binerek Kudüs şehrine girdiğinde her şeyi değişmiş olarak buldu. İnsanlar, tanıdığı insanlar, binalarda bildiği binalar değildi tahmini olarak mahallesini aradı bir evin önünde durdu kapısında rastladığı kör ve kötürüm bir kadına Üzeyr'in evi neresidir diye sordu kadın hüzünle, Üzeyr'in evi burasıdır ama kendisi yüzyıl önce kayboldu ben de onun cariyesiyim dedi Hz. Üzeyr ben Üzeyr'im diyerek kendisini tanıttı ve başından geçenlere nakletti. Carisi çok sevindi ve eski haline dönmesi için ondan dua etmesini talep etti. Üzeyir Aleyhisselam da Cenab-ı Hakk'ın kendisine verdiği nimetlere şükrederek dua etti. Kadın önceki sıhhatine ve eski haline kavuştu. Hazreti Üzeyir uyuyup vefat ettiği sırada 18 yaşında bir oğlu vardı. Şimdi o 118 yaşında ak sakallı bir ihtiyardı. Bu ihtiyarın babası olan Uzeyir Aleyhisselam ise 50 yaşında bir kimseydi. Oğlu babasını tanıyamadı. Benim babamın sırtında hilal şeklinde siyah bir ben vardı." dedi. Üzeyir Aleyhisselam'ın sırtını açıp baktıklarında bu hilal şeklindeki siyah beni gördüler. Artık kimsenin Hz. Üzeyir hakkında şüphesi kalmadı. Bu Hüdü Nasr Kudüs'ü işgal edip yağmıldığı zaman bütün Tevrat nüshalarını da yaktırmıştı. Bunun için Üzeyir Aleyhisselam dini yeniden ihya et i̇bn Abbas'tan gelen rivayete göre Allahu Teala İsrailoğulları'nın Tevrat'ı bırakıp hevalarına uyduklarını görünce Tevrat'ın içinde bulunduğu sandığı onlardan aldı. Tevrat'ı da onlara unutturdu. İsrailoğulları buna çok üzüldüler. Bilhassa Üzehir Aleyhisselam Allah'a çok ibadet etti. Ona yalvarıp yakardı. Allah'tan inen bir nur onun kalbine girdi, unutmuş olduğu Tevrat'ı hatırladı. Ondan sonra Tevrat'ı yeniden İsrailoğlanı öğretti. Daha sonra Tevrat'ın içinde saklandığı sandık bulundu. İsrailoğulları Üzehir Aleyhisselam'ın öğrettiği Tevrat'ın aslına uygun olduğunu gördüler ve Üzehir Aleyhisselam'a olan sevgileri daha da ziyadeleşti. Bu büyük tecelliler karşısında Beni İsrail kavmi daha sonraları batıl bir akideye kayarak Üzeyir Aleyhisselam'a Allah'ın oğlu diyecek kadar ileri gittiler. Ayet-i kerimelerde şöyle buyurulur. Yahudiler Üzeyir Allah'ın oğludur dediler. Hristiyanlar da Mesih İsa Allah'ın oğludur dediler. Bu onların ağızlarıyla geveledikleri sözlerdir. Onlar sözlerini daha önce kafir olmuş kimselerin sözlerine benzetiyorlar. Allah onları kahretsin. Nasıl da haktan batıla döndürülüyorlar. Ettevbe 30 Yahudiler Allah'ı bırakıp bilginlerini, hahamlarını Hristiyanlar da rahiplerini ve Meryem oğlu mesih İsa'yı Rabler edindiler. Halbuki onlara ancak tek ilaha kulluk etmeleri emrolundu. Ondan başka ilah yoktur. O bunların ortak koştukları şeylerden uzaktır. Ettevbe 31 Her ne kadar bugünkü Yahudiler Hz. Üzey ve Allah'ın oğlu yakıştırmasını kabul etmeseler de o zamanki bir grup Yahudi Üzeyir Aleyhisselam'a karşı tazimde çok aşırıya gitmişler ve içlerinden bazıları ona bu isnatta bulunmuştur.